49. Bölüm Devs kabilesinin bulunduğu yerlere yaklaştığı zaman tufeil birden irkildi. Önü birden aydınlanıvermişti. İlk defasında bilemedi. Sonra bunun alnında parlayan bir nur olduğunu fark etti. sultan enviayı Enviya'yı hatırladı. Allah'ım! Kavmin beni bu halde görünce belki hoşlanmaz. Bir başka yerimde bulunsun dedi. Bu defa pırıltı elindeki sopasına geldi. Rahatça önünü görüyor, sopayı ne tarafa çevirirse o taraf aydınlanıyordu. Tufeil böyle geldi Kabile'ye. Uzaktan yol boyunca ilerleyen ışığı görenler birbirlerine gösterdiler. Tufeil o gece babasına ve hanımına İslam dinini anlatmış, ikisi de tereddüt etmeden iman etmişlerdi. Daha sonra Tufeil kavmini davete çıktı fakat gevşek davrandılar. Tufeil ''Hak ve gerçek olan din bu dindir. Putlar sizi kurtaramaz.'' dediyse de dinleyen olmadı. Bunun üzerine onları şikayet etmek üzere kabilesini terk etti. Ve Mekke'ye doğru yol almaya başladı. Yesrib'e giden Ukbe ve Nadir döndüler. Ebu Cihil, Utbe, Velid gibi 3-5 kişinin katıldığı bir toplantıda olanları bir bir anlattılar. Onlardan öğrendikleri sualleri bildirdiler. Daha sonra Resulullah aleyhisselama haber uçurdular. Nebi Ekrem aleyhisselama geldiler. Sana bazı şeyler sormak istiyoruz. Sor ya Nadr. Bize mağaraya sığınmış olan yiğitlerin acayip hallerinden haber ver. Doğudan batıya dünyayı gezip dolaşmış olan büyük hükümdarlardan bahset ve ruhu anlat. Resulullah aleyhisselam. Size bunlar hakkında yarın bilgi vereyim dedi ve oradan ayrıldı. Cibril-i Emin'in, bu sorularla ilgili cevapları getireceğini umuyordu. Fakat akşam olduğu halde Cibril gelmedi. İkinci, üçüncü günler beklemekle geçti. Böylece ilk hafta doldu. Müşrikler neşeyle dolup taşıyordu. Yarın denilmiş halbuki yedi tane yarın birbirine katlanmış fakat cevap gelmemekteydi. Ne oldu sizinkine? Hala cevapları düzene koyamadı mı? Artık yalanların sonu geldi. Bu defa yutmayacağız diyerek eğleniyorlardı. Müminler bu gibi istihzaların karşısında ''O bir peygamberdir, Allah neyi bildirirse onu bilir.'' şeklinde mukabele ediyorlardı. Ancak edepten, terbiyeden nasip almamış, şirretliğin ve şımarıklığın, Fazilet olduğu görüşünü benimsemiş olan bir kısım müşriklere söz anlatmanın imkanı yoktu. Artık Muhammed'in borusu ötmeyecek demenin zevkini duyuyorlardı. Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayit günün kahramanları olmuşlardı. Uzun bir yolculuk yapmışlar. Fakat iyi bir neticeyle dönmüş, zaferi getiren büyük kümruğu indirmesini becermişlerdi. Artık Nadır bin Haris sağda solda gururla dolaşıyor, ''Gelin size Muhammed'in yalanlarından daha güzellerini anlatayım.'' diyor, başına toplananlara, yaptığı yolculuklarda duyduğu acem masallarını dinletiyordu. Nihayet 15 uzun gün, Karşılıklı ızdırap ve neşeyle yorulmuş olarak geçti. Cibril Emin, Resulü Eminip oldu. Allah Teala'nın vahyini ulaştırdı. Neden bize daha sık ziyaret etmiyorsun ya Cibril? Cibril bu sorunun cevabını kendi vermedi. Çünkü Cenab-ı Mevla o soruyu da Kur'an'ın bir ayetiyle cevaplandıracaktı. Hemen tekrar Resulullah'ı buldu. Biz senin Rabbinin emri olmadıkça inemeyiz. Önümüzde ardımızda ve bunların ardında olan her şey ona aittir. Rabbin seni asla unutmuş değildir. Müşriklerin soruları şu yolda cevabını buldu. Ashab-ı Kehf Tev, mağara ashabı denilen yiğitler, bir zamanlar putlara tapmayı reddeden ve bu urda canlarını bile seve seve feda etmeye razı olarak putperest bir padişaha karşı duran, yapılan işkencelere aldırmadan imanlarında sebat eden 7-8 kişilik bir gruptu. Bunlar bir yolunu bularak o padişahın zindanından kaçmayı başarmışlardı. Sonunda bir mağaraya geldiler. Takipten kurtulmanın ve canlarını kurtarmanın verdiği huzurla girdikleri mağarada el açıp Cenabı Hakk'a yalvardılar. Ey Rabbimiz! Bize kendi canibinden bir rahmet ihsan buyur ve işimize kolaylık ve düzenlik ve başarı ver diye dua ettiler. Çok yorgundular. Hemen mağaranın bir köşesine serilip yattılar. Arkalarından hiç ayrılmayan köpekleri de mağaranın önüne serilmiş ayaklarını uzatıp yatmıştı. Derin bir uyku bastırdı onları. Günler, haftalar, aylar, yıllar, yüzyıllar peş peşe geçti. Güneş ışınları sabah mağaranın bir köşesine, öğle sonu diğer bir köşesine düşüyor. Uyuyanlar bazen sağa bazen sola dönüyorlardı. Bakanlar onları uyanık zannederlerdi. Yüz yıllar süren bu uyku onlarda bir değişiklik yapmış değildi. Ne saçları ve sakalları uzamış, ne vücutlarında bir eziklik ve çürüme olmuş, ne tırnakları büyümüştü. Aradan 300 yıl geçti. Yatanlar uyandılar, gerindiler. Mükemmel bir uyku uyumuş, dinlenmişlerdi. Arkadaşlar, ne kadar uyuduk burada? Geceli gündüzlü bir gün. Bu söze katılmayanlar oldu. Bana göre bir günden daha az uyuduk. Ne kadar uyuduğumuzu Allah bilir. Kimse, evet Allah'tan başka hiç kimse ne kadar uyuduklarını bilmiyordu. Bilemeyecekti. Ancak bildikleri mükemmel bir uykunun çekildiği, yorulan vücutların dinlendiği ve midelerin zil çaldığıydı. işimizden biri gitsin ekmek alsın. Taze ve temiz yiyecek getirsin denildi. Gidecek olanın kimseye sataşmaması, son derece nezaketli davranması, kimseye bir şeycikler sezdirmemesi tenbih edildi. Ve biri yola çıktı. Şehirde gezdi, dolaştı. Dünkü şehre hiç benzemiyordu. Bir sürü değişiklik vardı. Sanki bir yahut iki gece önce kaçtıkları ve yıllar yılı içinde bir ömür tükettikleri şehir değildi bu. Ayrıca bir tek tanıdığı rastlamak da mümkün değildi. Ama o bunlarla fazla alakadar olmamalıydı. Padişahın adamları tarafından görülüverirse netice hiç iyi olmazdı. Ekmek almak üzere fırına yaklaştı ve parayı uzattı. Ekmek istedi. Fakat adam onun yüzüne baktı. Nereden aldın bu parayı? Nereden alacakmışım? Kendi param. Ama oğlum, bu paranın geçmez oluş üzerinden yüz yıllar geçti. Bu para yüzlerce yıl önce yaşayan insanların parası. Benim dedem bile bu parayı bilmez. Baba eğlenme benimle. Eğlenmiyorum oğul. Ancak elindeki para bugün bu şehirde geçmez. Çok şey, biz daha düne kadar bu şehirde bu parayı kullandık. Söz uzayacaktı. ''Parayı aldı. Bir başka fırına vardı. Orada da aynı tuhaflık vardı. Ancak mesele orada bitmedi. Sağdan soldan gelenler ona garip sualler sormaya başladılar. ''İşte bizim paramız.'' diye gösterdikleri para gerçekten de bir başka paraydı. Nihayet birisi. ''Bu para 300 yıl önce yaşamış olan Dekyanus adında bir padişahın parasıdır.'' dedi. Kulaklarına inanamıyor Tuhaflıklar birbirini takip ediyordu Kimsiniz Nereden geldiniz Hangi padişahın ülkesindensiniz Necisiniz ne iş görüyorsunuz Gibi sualler soruyorlardı En iyisi buradan çıkıp gitmekti Onlardan kurtuldu Ve Maria'ya yöneldi Ardına düştüler Onlardan önceye arkadaşlarına ulaştı ve tuhaf şeyler anlattı. Arkadan gelenler mağarayı buldukları zaman içeride serilip yatmış olan 7-8 tane ceset buldular. Yoklanıldı. Her birinin ölmüş oldukları anlaşıldı. Bu gariplerin kimler oldukları bilinemedi. Ancak isimleri Ashab-ı Kehf, mağara arkadaşları oldu. Ve daha sonra üzerlerine türbe yapıldı. Gelen ayetlerde bu insanlardan bahsedildi. Onlar Rablerine iman eden yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık, imanlarına kuvvet verdik deniliyordu. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir dedikleri zikrediliyordu. Ve nihayet onların mağarada uyanık insanlar gibi uyudukları, dehşetli bir manzara arz ettikleri anlatılıyor ve Resulullah'a şöyle deniliyordu. Şayet onları bir görüversen dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. Sayıları ve mağarada ne kadar zaman uyuyup kaldıkları hakkında Allah'tan başka hiç kimsenin kesin bilgiye sahip olmadığı belirtilen ayetlerden sonra Resulullah'a şu emir veriliyordu. Hiçbir şey için bunu yarın yaparım deme. Ancak Allah dilerse yaparım de. Böylece müşrikler tarafından sorulan suallere, yarın size cevap veririm denilip, inşallah yani Allah dilerse denilmemesi sonucu olarak beklenen vahyin, hatırı sayılır bir gecikmeyle gelmiş olması, başta Resulullah olmak üzere, bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz bir hatıra olarak yer tuttu. Kehf suresinde Zülkarneyn adlı hükümdar hakkında da bilgi verildi. Ruhla ilgili soru tek ayetle cevaplandırıldı. Sana ruhu soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ise ruh hakkında az bilgi verilmiştir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti İsra suresine kaydetmelerini emretti. Bu ayetler müşriklerin yüzlerine karşı okundu. Büyük peygamberi hayranlıkla dinlediler. Bize yarın demiştin, vadinde durmadın, bu açıklama vaktinde yapılmış olmalı dediler. Fakat Yesrib'de alınan bir bilgi daha vardı. Şayet bu sorulardan birini kısa keser, ikisini uzun uzun anlatırsa, Bilin ki o bir peygamberdir denmiş değil miydi? Dedikleri gibi hem öğrettikleri cevaba uygun hem de güzel anlatılmıştı bunlar. Ama maksat üzüm yemekten çok bağ dövülmesi olunca derilen bilginin hakikate uygun olduğu veya olmadığı hiç önemli değildi. Ancak cevaplar tam denilen zaman içinde verilmiş olsaydı kabul ediyoruz ve davayı burada kesiyoruz diyecekler miydi? Cibril Emin bu konuyla ilgili olarak şu ayeti indirdi. Ey müşrikler! İyice düşünüp haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmişte siz onu inkar ettinizse ve İsrailoğullarından bir şahit de onun benzerine şahit olup iman ettiyse, sizse kibirlenip yüz çevirdinizse zalimlerden olmadınız mı? Bilin ki Allah Teala zalimler topluluğunu hidayet erdirmez. Kehf suresinde anlatılan Musa ve Hızır aleyhisselam kıssasına Ashab-ı kiram peygamber efendimizden şöyle dinledi. Bir gün Musa aleyhisselam İsrailoğullarına hitap etmek üzere ayağa kalktı ve güzel bir konuşma yaptı. Bu arada ona, ''İnsanların en bilgini kimdir?'' denildi. ''Benim'' diye cevap verdi. Hz. Musa bu soruyu, ''Allah bilir, Allah kime en çok bilgi verdiyse odur.'' şeklinde cevaplandırmadığı için Cenabı Hak onu uyardı. ''Ey Musa, senden daha bilgin kulum vardır benim.'' ''Kimdir ya Rab?'' ''İki denizin birleştiği yerde rast geleceğim bir adamdır. O kulum senden daha bilgindir.'' ''Ey Rabbim, o kulunla görüşmek isterim.'' Onu nasıl bulabilirim? Zembile tuzlanmış bir balık koy, yol açık. Balık nerede canlanırsa o kulumu da orada bulacaksın. Hazreti Musa yanında hizmetini gören delikanlıyla yola çıktı. Balığın canlandığını görürse derhal haber vermesini sıkı sıkıya tembiye etti. Bir zaman gittiler. Deniz kenarına ulaştılar. Bir gün sabahtan akşama kadar sıkı bir yürüyüş yapmışlar, iyisinden yorgun düşmüşlerdi. Bir kayanın dibinde konakladılar. Genç adam yemek hazırlığı yapmakla meşguldü. Zemilde duran ölü balık birden sıçradı ve kendini denize fırlatıverdi. Bir saniye içinde olup biti vermişti bu iş. Artık yolculuk sona ermişti. Buradan öteye geçilmeyecekti. Ama delikanlı biraz sonra gelen Hazreti Musa'ya bu haberi vermeyi unuttu. Tekrar yolculuk başladı. Sıkı bir yürüyüş onları tekrar acıktırdı. Tekrarlıyordu. ''Getir yemeğimizi, karnımızı doyuralım.'' Delikanlı birden hatırladı. ''Bak, gördün mü?'' dedi. ''O kayanın dibine konduğumuz zaman balık canlarını verdi. Ben de sana söyleyecektim, unuttum. Bu unutuşa da başkası değil, şeytan sebep oldu.'' Hz. Musa heyecanlanmıştı. Beklediğimiz işte o anda hemen dönüyoruz. Döndüler. O kayanın yanına geldiklerinde kendilerini beklemekte olan bir adamla karşılaştılar. Allah'ın sana öğrettiklerinden bir kısmını bana öğretmek üzere sana arkadaş olabilir miyim? Adam olumsuz cevap verdi. Sen benimle arkadaşlık yapmaya tahammül edemezsin. İç yüzünü bilmediğin meselelere nasıl sabredebilirsin? Ey Musa! Allah'ın bildirdiği bir takım bilgilere sahipsin. Ben onları bilmiyorum. Ben de Allah'ın bildirdiği bir kısım malumata sahibim. Sen de onu bilmiyorsun. Bundan dolayı benimle arkadaşlık yapmaya dayanamazsın. Hz. Musa rica etti. İnşallah beni sabırlı bir arkadaş olarak bulacaksın. Senin hiçbir işine karışmayacak, karşı gelmeyeceğim... ''Peki, eğer benim arkadaşım olacaksan, ben açıklama yapıp işin hikmetini anlatıncaya kadar hiçbir şey sorma.'' Bu teklif memnuniyetle kabul edildi. Beraberce yola çıktılar. Bir gemiye bindiler. Kendilerinden ücret alınmadı. Edina Doğru programımızın 49. bölümünü dinlediniz.